Peki şimdi demin ki izahat biraz evvelki izaha dönelim. Bu durumda sana düşen ortadaki bağlantıya bakmak ve anlamak gereğini ortaya koymaktır. Bu bağlantının sırrını çözmeye çalış, maddi bir mana düşünme. Bu işi ete kemiğe verme. diyor. Demek ki birinci tarz ve şekil Allah Rahman Rahman Nelik İçinleri Nelik İçinleri Tarsını Şimdi Ha. Bu sayılar ve şeyleri ötede ararsan bulmana hiç imkan yok. Bu saydığımız, konuştuğumuz isimleri, manaları ötedekinde arama kalkarsan bulmana hiç imkan yok. O yol ezel ebedi kapalı. Bunları Kendinde bulabilirsin ancak. Ancak bunları kendinde bulabilmen de kendinden kurtulup kendini bulmana bağlı. Kendinden kurtulup kendini bulamadığın sürece Rahman'ı da tanıyamazsın, Rabb'ı da tanıyamazsın, Melik'i de tanıyamazsın. Bunları tanımamış olman hasebiyle Allah'ı da tanımamış olursun. Senin için Allah ismi duvarlara yazılan levhalardaki bir Allah yazısı gibi bir lafız olarak sende bu isim olarak kalır. Allah Rab'tan ayrılmaz, Rab Allah'tan ayrılmaz. Melik Allah'tan ayrılmaz, Allah Melik'ten ayrılmaz. Rahman Allah'tan ayrılmaz, Allah Rahman'dan ayrılmaz. Rahman'ı bilmiyorsan Allah'tan mahrumsun. Allah'ı bilmiyorsun. Rabb'ı bilmiyorsan Allah'ı bilmiyorsun. Melik'i bilmiyorsan Allah'ı bilmiyorsun. Hangisini bilmiyorsan Allah'ı bilmiyorsun. Demek ki o zaman Allah senin için bir imajdan, bir hayalden öte bir nesne değil. Allah'ı bilen Ram dendiği zaman bunların hepsini biliyor demek Çünkü bunlar kendisi. Nasıl bilmez? Nasıl bilmez? Demek ki şimdi baştan bir tekrar toparlama yapalım. Allah varlığı ulvisiyle, süflisiyle, bütün yönleriyle ihata eden anlamına geliyor. Rahman Sadece vahidiyet, ahadiyet, kuddusiyet, samediyet, ferdiyet, vitriyet gibi zatı tarif babındaki vasıfları anlatıyor. Yani Rahman'ı tanıyabilmen için senin vahidiyet, ahadiyet, kuddusiyet, samediyet, ferdiyet, vitriyet isimlerinin manası olan vasıflarla kendini tanımana bağlı. Bu vasıflarla kendini bulduğun anda sıfat mertebesinde kendini tanımış olacaksın. Eğer ki bu tanımadan sonra bu tanımadan sonra kendine tanıyışının vukufu daha da artar. Rububiyeti de kapsamına alırsa bu defa rububiyet isminin karşılığı olan tanıma alim Semih, Basir gibi hem kendi zatına dönük, hem de halk ismi altında ortaya koyduğun manaları kapsamını alan bütün isimlerinle, manalarınla kendini müşahideye gerektirir. İşte bu nokta esas dönüş noktası diye tarif edilen noktadır. Baka denilen meselenin, hakikatının aslının başlangıç noktası bu noktadır. Gitti ve orada kaldı denilenler, bahsettiğimiz rahmaniyet noktasına ulaşmış olanlardır. Rahmaniyetten rububiyet müşahedesini de kapsamına alanlarsa... rububiyet isimlerinin manalarını ihata ederek artık yaratılışa yaratışa geçenler, yaratış müşahedesini içine alanlardır. Uluhiyetin tecellisine nasibi bir kişinin olması için rahmaniyet, rububiyet ve melikiyet tecellilerinin tümünü içine alan bir müşahede yaşantı içinde olması gerekir. Çünkü hepsi hepsini içine alandır uluhiyet tecellisi. Eğer ki rahmaniyetin vasıflarını, rububiyetin vasıflarını, melikiyetin vasıflarını bulamamışsa kendinde onda henüz uluhiyetin tecellisi yoktur. Onda henüz uluhiyetin tecellisi yoktur ise bu defa o hakiki manada Allah isminin aynasına da bakamamıştır. Şimdi atıf yaptığın yeri anladın mı? Burası çok önemli bir nokta. Halkı müşahade ve Hakkı müşahade safahatından sonraki Allah ismi aynasında yüzüne bakabilmek için bakabilmek için Rahmaniyet, Rububiyet ve Melikiyet isimleriyle kastedilen manaları kendinde bulman şart ki neticede Uluhiyeti ifade eder Allah isminin aynasında yüzüne bakasın. Yoksa sadece ve sadece zannında kendi yarattığın bir muhayyel varlığa Allah ismini verirsin ki, işte o zaman kendi nefsini, kendine ilah edinen, kendi hevasını, kendine ilah edineni gördün mü? Ayetinin manası seni anlatır. Uluhiyet'ten Rububiyet'e geldik, Melikiyet'e geldik. Fakat gördük ki bunlar uluhiyet'in cüzleri, parçaları diyelim. Veya anlatım bölümleri diyelim. Bunları içine alması için o şart. Bunlar olması o olmuyor. Açıklık kazandı mı bu nokta? Anlaşılmayan bir taraf var mı burada? Demek ki melekiyet melikiyet sadece halkı meydana getiren isimler. Rububiyet halk ve hak arasında müşterek olan isimler ikisinde hükmmü ikisinde de manası geçerli olan isimler. Rahmaniyet sadece zatı tavsif eden manalar. Ve neticede uluhiyet bunların tümünü ihata eden. Tümünün birden adı. Tümünün birden adı. Ve eğer bu gerçekleşmediği takdirde ama olarak ölmüş olur bir insan. Gerçekleşmediği takdirde bu bahsettiğimiz manada Allah'ı bilinç gerçekleşmediği takdirde o ölen kişi ama olarak ölür. Ayette bahsedilen dünyada ama olarak yaşar ve ama olarak ölür dediği tarif ettiği şey bağmalık Allah ismini isminde kendini görememedi. Yani ben zatı gördüm, her şey haktır, her şey odur diyenler amalıktan kurtulmamıştır. Amalıktan kurtulabilmesi için amalıktan kurtulabilmesi için Allah ismi aynasında yüzüne bakması şarttır. Allah ismi aynasında yüzüne bakmadığın sürece amalı 40.000'den kurtulamazsın. Allah ismi aynasında yüzüne bakman için de Rahmaniyet, Rububiyet, Melikiyet gibi mertebelerle kendini tanıman şarttır ki bunun neticesinde o ismin manasına bakma denen hal oluşsun. Aksi takdirde o hal oluşmaz. Evet, dokuzuncu bölüm Ama'a bahsediyorum. 5 Şubat 85 ha? Ama hakikatların öz hakikatından ibaret. Ki bu hakikat bu Hakka bağlı sıfatlarla da Halka nispet edilen sıfatlarla da Kesinlikle sıfatlanmaz Çünkü Sırf zattan ibarettir Ama kelimesi kullanıldığı zaman Burada Halka veya hakka nispet edilen Hiçbir Kelimenin geçerliliği yoktur Kullanırsan o zaman sen âmâdan söz etmemiş oluruz Ben âmâya girdim, âmâda şöyle bir halle karşılaştım. Batıl kere, batıl kere, batıl bir sözdür bu. Bir kere âmâda senden söz edilmez. Âmâya girmekten söz edilmez. Âmâda halden söz edilmez. Âmâda karşılanmaktan söz edilmez. Çünkü âmâ sırf zattan ibarettir ve âmâ kelimesinin manasında halka veya hakka ait hiçbir vasıftan, manadan ibareden söz edilemez. Burayı böylece bir kere çok iyi anlamak lazım. Ayrıca hiçbir mertebeye de izafe edilemez. Hakka ait herhangi bir mertebeye halka ait herhangi bir mertebeye de. Nitekim bu manada Resulullah şu hadisi söyledi. Gerçekten ama altında da üstünde de hava olmayan bir alemdir. Yani şunu anlatmak ister. Orada ne hak isminin manası söz konusudur ne de halk. Altından ve üstünde havadan kasıt halk ve hak manalarıdır. Ama ahadiyet isminin karşılığıdır. Ahadiyette isimlerin ve sıfatların eriyip gittiği gibi amada da aynı şekilde olur. Orada da isimler ve sıfatlar gider. Hiçbir şeyin zuhuru yoktur. Ahadiyet tecelli ve zuhur kabul etmez. Ahadiyet tecelli ve zuhur kabul etmez. etmez. Ama A'ma ile ahadiyet arasında bir fark var. Şimdi ahadiyet bahsini geçtik. Ahadiyeti biliyorsunuz hepiniz. Şimdi ahadiyetle a'ma arasında bir fark var. Şimdi o fark çıkacak ortaya. Ahadiyet zatta zatın hükmü geçerlidir. Bu geçerli hüküm zatın kendi yüceliği iktizasına göre olur. Ahadiyet Zatın zuhurundan ibarettir. Amâ ise görünmezliğe bürünen zatın gizliliklerinden ibarettir. Ahadiyet tecelli hükmüdür. Amâ ise zatın kendisidir. Yalnız tecelli etmemiş tecelliydi. Şimdi ahadiyet dahi tecellidir. Zattan başka bir şey olmamasına rağmen ahadiyet dahi tecellidir. Amada ise tecelli diye bir şey dahi söz konusu değildir. Şimdi işin esas incelik noktası. ahadiye tek zatın zuhurundan ibarettir diye tarif ediyoruz amaisi zatı baht tabir edilendir şimdi e, açıklama sadedinde tabi ibareye düştüğü zaman mana ister istemez kayacak düşecek Ben yani ben şunu ifadeye ibareye getirdiğim zaman işte istemez düşecek ama meselenin açıklığa kavuşması yönünden konuşuyorum mecbur. Zatında kendini bulur isen. Zatında kendini bulur isen hiçbir vasıf, hiçbir mana, hiçbir ibare ile ilişkin kalmamış bir biçimde bu zatındaki kendi buluşuna kendine bir benlik verme hükmü dahi olmaksızın. Kendine herhangi bir benlik dahi verme hükmü olmaksızın. Yani ben varım hükmü olmaksızın. işte bu anda ahadiyet tecellisidir. Oluş. Oluş. Evet bir bilinç var sadece. Kendi benliğini bilme. Bunun Ama ona kendi benliğin ibaresini de vermiyorsun. Allah kendi Allah. benliğini verdiğin anda vahidiyet olur o. Kendi benliğini hissettiğin anda. Yani kendine bir benlik verdiğin anda daha doğrusu. Kendi benliğini hissettiğin... Kendini hissetti... <gülüyor> kendini hissetmen vasıpsız, isimsiz, şekilsiz, tamamıyla vasıpsız hiçbiri olmaksızın kendini hissetmen ahadiyettir. Normal. Kendine benlik vermen, hüviyet vermen vahidiyettir. Tamam, kendini hissetmemen amadır. Tam mutlak sıfır noktası diyelim amadır. Çünkü ama da zuhur söz konusu değildir. Tecelli söz konusu değildir. Ahadiyette dahi bir zuhur ve tecelli söz konusudur. Adiyet, vahidiyet ve ama arasındaki farklar. Zatından zatını biliş tabir ediliyor değil mi? Zatıyla zatını bilmesi. İşte bu zatıyla zatını bilmesi adiyettir. Zatıyla hüviyetini bilmesi vahidiyettir. Zatı her türlü biliş, fark ediş, hissedişten öte haliyle amadır. İşte bu durum Allah'ın kendi zatında olan gizliliğidir. Ama bu kendi zatında olan gizliliği kendine gizlilik manasına gelmez. Çünkü kendinden de gizlidir gibi bir mana çıkartırsak muhal olur. Ve tabi kendinden gizlidir, kendinden değildir gibi hükümleri verdiğimiz zaman zaten aslında ahadiyet, ahmadanla söz etmemiş oluruz. Bunları hiç ortaya katmamak lazım. Tabii bunlardan ve bu kelimelerden söz ederken ondan bahsetmiyoruz. Kendi bizden söz ediyoruz. Bunun da gözden hiç kaçırmayalım. Böylesine bir hakiki benliğin söz konusuyken böylesine bir hakiki benliğin söz konusuyken kendini bir etkemik külçesi kabul etmenin durumunu takdirinize bırakıyorum. İsimlerinde ve sıfatlarında hiçbir değişiklik ve başkalık düşünülemez. Bir vasfa bürününce diğerini terk ettiği manası da çıkmaz. Şimdi bu zatın vasıflarla görünmesinden söz ediyor zuhurundan veyahut da herhangi bir vasıfla kendini bir an için müşahede etmesi, düşünmesi o vasıfın ta kendisi olması demek değildir. Veya o vasıfta olması öbür vasıfta olmaması demek değildir. İşte şimdi bak bu noktaya geldiğin zaman burada ortaya çıkan bir şey var. Vasıfların tümü dahi mahluktur. Ama bu söz nerede söylenir? İşte burada ahadiyet itibariyle söylenir. Âdiyet-i itibariyle isimler değil, vasıfların tümü mahluk durumuna girer. Şeadan bakarsak, ef el Ondan sonra bakarsak, es ma alim Ondan sonra bakarsak, sıfat-vasıf-alim-mahluk. İşte o yüzdendir ki Abdülkadir Geylendi Risale-i Gavsiye'de, vakıfinin şeytanıdır, Ceberut demiştir. Tabi biz Abdülkadir Geylani de duyunca Vakıfı'nın şeytanıdır ceberutu, ben bu hulusiliğimle ceberutu o ceberut neymiş mahlukmuş falan deyip geçiyorum tabi <gülüyor> ve hulusiliğimin içinde paşa paşa yüzüyorum. Hulusiliğimden geçmeden paşa paşa yüzüyorum ve ebedi olarak kendimi zindana hapsetmiş ve bir daha oradan hiç çıkamayacak şekilde kendi kendimi kilitlemiş oluyorum. Hasılı bütün bunlar Zatın hükmüne göre olur ve zatında ise Hiçbir değişiklik yoktur Önceki haliyle şu andaki hali arasında Hiçbir fazlalık ilave Gelişme, tecelli, zuhur yoktur Nitekim anlatılan manaları Şu ayeti çok güzel ifade eder Allah'ın halkında hiçbir değişiklik yoktur Bu ayette geçen halk Halk sıfatlar manasına gelir bu ayette geçen halk halk olmuş mahluk alem, alemler manasına değil sıfatlar anlamına gelir. Kendisinde bulunan sıfatlar itibariyle hiçbir değişiklik yoktur demektir. Burada kendisinde bulunan sıfatlar sözünden kasıt da kendi ahadiyet sıfatı vahidiyet sıfatı ferdiyyet sıfatı vitriyet sıfatıdır. Yoksa senin bir alt makamda anladığın zuhur sıfatları ayarlardır. değil, zuhur sıfatları değil. Vitriyetiyle, vahidiyetiyle, ahadiyetiyle, ferdiyetiyle zati. kendi kendi nedir demektir. Yani sen böylesin ama yoksa bu zahir alemde görülen başkalaşmalar, değişiklikler değil, kastedilmiyor. Ayrıca bağlantılar, izafetler, itibarlar da hep gene bu suret alemi görüntüleri. Bize olan tecelli daima değişir. Allah'ın zatında ise nasıl öyledir bize tecellisinden ve zuhurundan önce hangi haldeyse zatı itibariyle elham böyledir. Zatıyla zatını müşahede eder. Eğer sen Allah'ın zatını görmek istiyorsan sen Allah'ın zatını göremezsin. Ondan ümidini kes. Sen kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın zatını göremezsin arkadaşlar. Hilmi kardeşim Sen Allah'ın zatını görmekten bütün ümidini kes Ve bu ümidini kesişinin sonunda da Bu ümidini Allah'ın zatını görmekten ümidini kesişinin sonunda da Bu ümitsizlikten dolayı intihar et ve öl Kendini yok et Allah'ın zatını görmekten ümidini kes akrep gibi kendi kendini sok, zehirle ve öl Allah zatını, zatıyla zatını zaten görüyor ama hilminin istikbalinden ümidini kes hilmiyi ifna et, yok et, kaldır ortada çünkü ona bu işte hiç payı yok hiç pay yok, hiç. Milyarda bir, yüz milyarda bir ihtimal falan değil. 100 milyarda bir ihtimal dahi Hilmi için söz konusu değil. Tek çare, Hilmi'yi tümüyle ortadan yok edip kaldırmak. O zaman zatıyla zatını seyrettiğini Allah'ın kendi görür. ...kendini bulmak istiyorsan kendini feda et yok yani. Başka çaren yok. Onun tecellisini... ...parça parça değil... ...bir bütün olarak ele almak lazım. Zat'ın tecellisi dediğimiz... ...zat'ın tecellisi dediğimiz nesne... ...parça parça değil. Burada de ...orada Abdülkerim'de... ...orada Abdülkadir'de... ...orada Muhammed'de değil dünyada falanca bölgede pişmekanca kıtada değil dünyada veya güneşte veya başka bir galakside değil daha önceden de konuştuğumuz gibi dünya başka bir galaksi başka bir sistem Abdülkadir, Abdülkerim, Hulusi, Ahmet, Mehmet gibi teprikler senin hep beş duyu kaydında olmandan doğan tefriklerdir. Hep beş duyu kaydında olmandan doğan tefriklerdir. Eğer beş duyu kaydından kurtulursan görürsün ki böylesine tefrik edilecek ayrı ayrı nesneler yok. Öldüğün zaman bunun en büyük şokunu geçireceksin. Elektrik çarpmış gibi şok geçireceksin öldüğün zaman. Çünkü beş duyu gidecek elinden. Beş duyu gittiğin zaman bambaşka bir alemle karşılaşacaksın. Buradaki bütün değerlerin alt üst olacak. Değer bildiğin her şeyi yitirecek değerini ve bambaşka bir ortama gireceksin. Çünkü beş duyu gidecek. Eğer sen beş duyuyu burada bırakırsan, beş duyuyuyla bakmayı burada bırakırsan işte o zaman onun tecellisini, varlığını tek parçalanmaz, bölünmez cüzlere ayrılması mümkün olmayan şekillere ayrılması mümkün olmayan bir yapıyı müşahede edeceksin. İşte bunu müşahede eden şey sendeki basiret veya kalp gözü denen şeydir. Keşif denen şeyin sende hasıl olması neticesinde bu tek yüzü müşahade edeceksin. Bu tek yüzü müşahede etmen veçhini müşahede etmendir. Ne yana bakarsan bak onun veçhini görürsün ayetindeki veçi müşahede edeceksin. Ama bu vecih, vecihler bütünü değil. Tek bir vecih. Her şey helak olur. Onun vecih bakidir. Ayetinde kastedilen vecihtir bu. Bu vecihte artık dünya, ahiret, ilmi, ulusi gibi mefhumlar yok. Hak, halk gibi mefhumlar yok. İşte o zaman kendini görmüş olacaksın. O zaman Ve o zaman göreceksin ki tek bir tecelli var ve bu tek tecelliyle de kendi kendini görme hali var. Ve buradaki birlik bir, biri görür. Sözündeki birden kasıt bir tarif sadedindedir. Sayısal manada değil. Netice Allah ezelde zatına tecelli etmektedir ebedde dahi zatına tecellidedir. Hatta ve hatta tarifleri de kaldırırsak ezel ve ebedsiz olarak zatıyla zatını seyirdedir. El an zatıyla zatını seyirdedir. Sen zatınla zatını seyirde yaşamıyorsan Hayal aleminde balonlarla oynayıp balonlarla mutluluk diyen çocuklar gibisin. İşte bu tek bir tecelli dediğimiz zatıyla zatının seyri dediğimiz şeyin bir diğer adı tecelli-i vahittir. Ve bütün alem, bütün varlık, bütün ekvan gibi tabirler dahi Tarif sadedinde kullanılan tariflerdir ki olay aslında tek bir tecelli, tek bir tecelli vahittir. Bir defa tecelli etmiştir, ikinci bir tecelli etmemiştir Allah. Allah'ın tek bir tecellisi vardır. Bir ikinci tecellisi olmamıştır. Bu da zatından zatına olan nazarıdır. Zatından, zatına olan nazarıdır. Ve bu da bir tek tecellidir. Bunun bir ikincisi olmamıştır. Eee Allah tecelli de bu iş böyle oldu. O bence bunu asılıyor. Tecelli diyebiliriz. Gerçekte tek bir tecelli vardır. Zatından zatınadır. Ve bu tecelliyle her şey olup gitmiştir. Çünkü bu tecellide halk olmuşluk söz konusu değildir. Zatından zatına diyoruz. Dolayısıyla burada sıfat yok. Sıfat olmadığı gibi esma yok. Çokluk söz konusu değil. Çokluk söz konusu olmayınca birbirini takip, birbirini ardı sıra gelen bir olaylar da yok. Birbirini takip eden, birbirini ardı sıra gelen olaylar da söz konusu değil. Dolayısıyla bu tecellide detaylı varıtan becerli bölünme çoğalma izafet birbirine görelik gibi halleri kabul etmez. Nasıl etsin ki çünkü sıfat mertebesinin tenzil bile her şey zatlı olup bitiyor. Ne halka bir bağlantı var bu konuda ne hakka bir bağlantı var. O tecellide halkın bir bağlantısı olacak olsa o zaman bir itibar bir nispet bir vasıf meydana gelir ama hiçbiri söz konusu değil. Zira bu tecelli Allah'ın zatındadır. Ezel ebed aynı durum söz konusudur ki burada ezel ebed dahi bir tarif bir yaklaşımdır. Gerçekte manası karşılığı olmayan bir ifadedir. Ayrıca bu tecelli zata bağlı ilahi tecellilere sıfatlara bağlı fiili tecellilere İsme bağlı cümle tecellilere de yeterlidir. hepsinde özünde toplar. Hülasa. Bu tecelli tam olarak zata mahsus bir tecellidir. Durumu zatında saklıdır. Fakat anlatıldığı gibi olmasına rağmen bütün tecelli çeşitlerinde de özünde toplar. Böyle oluşu başka tecelli ile görünmez demek değildir. Bu başka tecelliden kasık ne? Yıldızlarda güneşin hükmünün yürüdüğünü söyleyip gösteririz. Yıldızlarda nur vardır ama aslında kendilerinde olmadığı için kendilerinde yoktur. Asıl olarak yıldızların aydınlığı güneştendir. İşte diğer tecelliyle misal bir nevi bu olur. Aslında bu da olmaz ya, ifade sadedinde anlatmak istiyor fakat bu misal biz bütün işi karıştırıyor. Zata has olan Ve bu makamda anlatılan tecellinin hükmüne girmiş olur. Kalan tecellilerin hemen hepsi bu tecelliyi vahit dediğimiz tecelli semasından bir nur olmaktadır. Şimdi eğer bu misali esas alırsak buradan kayıp veririz Aslında böyle bir şey söz konusu değil çünkü. Yani bir tecelli vahit oldu. Ve o tecellinin neticesinde de başka tecelliler meydana geldi gibi bir mana çıkıyor bu ifadede. Halbuki bunu değil anlatmak istediği esas Abdülfukerim şehrinin. Çünkü o tecelliliğinin neticesinde başka tecelliler meydana gelmedi. Her şey o bir tecelliliğinin içinde olup gitti. <gülüyor> Yok, daha bitmedi, daha çok devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek, kıyametten sonra da sonsuza dek devam edecek. <gülüyor> İşte bu durum zatın hakkıdır. Kendi ilminin kendisine olmasının hakkıdır. durup zatın hakkıdır. Zatının hakkıdır. Kendi ilminin kendine olmasının hakkıdır. Senin zatî zenginliğindir bu. Kullanabilir isen. Kalan tecelliler içinse böyle düşünülmez. Onların hali başkasına aittir. Bir bilgileri varsa bu da başkalarının bildiği bilgilerdir. Kendi hak ettikleri hakları olan bilgi değil. Bu manaları anlamaya çalış. Öyle yazıyor burada. Ben demiyorum. Burada bir başka hal oldu. Beyan cömertliği yürüdü. Özellikle saklanması gerekenleri açıklama yolunda. Açıklamaz. açıklamamak istediklerini biz daha açarak büyük bir hedefsizlik yapıyoruz. Artık boş görürsün, kemaline sığınırız. Şimdi buraya kadar anlatılanların bir özetini yapalım. Ama gizlilikler içinde perdeler altında kalan mutlakiyet durumu nazara alınarak zatın kendisinden ibarettir ki burada zuhur, tarif Tavsif, tecelli söz konusu değildir. Zuhur tecellisi söz konusu değildir. Ahadiyet ise kendisinde herhangi bir zuhur itibarı nazara alınmadan <gülüyor> zuhur söz konusu olmadan yüceliğine bakarak hakkın kendi özünden ibarettir. Ancak burada da Yücelik ve zuhur itibarı vardır. Oysa bu amada yoktur. Burada zuhuru ve perdelerin itibara alınmasını söyledim. Aslında bu bir benzetmedir. Bunu dinleyenin zihnine anlatabilmek, sokabilmek için ifade ettim. Yoksa gizlilik derken bunu amada hükmünde saymış değilim. Aynı şekilde zuhur derken Bunu da ahadiyet hükmü arasına katmak istemedim. Ahadiyette zuhur vardır demek istemedim. meseliye seni yaklaştırabilmek için mecburen bir ibare ifade kullanacağım. O yüzden kullanıyorum. Yoksa ahadiyette zuhur yoktur. Ahadiyetin varlığından söz etmek mümkün değildir ama itibariyle. Ama ahadiyette Ama söz konusu olduğunda ahadiyet dahi söz konusu değildir. Eğer kendini tanıyabiliyorsan, kendine olan bu uzak işaretleri yönlendirebiliyorsan kendinin ne olduğunu anla da hala bu sokaklarda dilenmeyi bırak. Şimdi bu anlattıklarımızdan sonra sana başka bir kapı açacağız. Dikkat et ve bil. Önce kendini ele al. Hilmiliğini ele aldı Ne yapalım? Allah en güzel misali sende buldurur. Özellikle amaa üstünde. Senin kendine mutlak ve tamamen zuhurun olmadığını nazara alalım ve bu yoldan gelelim işe. Dikkat et. Sen senliğini hissetmemeye çalış. Sende ne gibi haller olduğunu bilmene rağmen de bunu hissetme. İşte o anda sen ama halindesin. Ama nerede? Hilmiliğinin zatında ve hilmiliğinin amasındasın. Yani <gülüyor> <gülüyor> zatta amadesi. Ama bilinin kaydında olarak şu arası var. O ilk olarak geçiyordu iken ilmi liinin kaydında olarak zattasında amadesi. Burası işin en önemli püf noktası, dikkat edilecek noktası. Burayı atlarsan, zattayım ve amadayım dersin. Oysa hilmiliğin zatında ve amazsınız Hak, senin aynın ve kimliğindir. İstersen sen tam hakkın olan bu durumdan gafil bulun. daha açık ibareyle, ifadeyle söyleyelim. Bağışlamasına sığınarak. Zat, kelimesiyle kastettiğin şeyin ta kendisisin. İstersen sen bunu bilmem, sen bundan gafil ol. zuhurun olmadığı için amadasın bu da seni bir hicaba büründürmez sen anlatıldığı gibisin o zaman hak niye böyle olmasın ona nasıl kendisi kendisine perde olsun olmaz senin zuhurunun olmayışı o anda sende herhangi bir zuhur olmayışı nasıl seni senden perdelemezse Zatın da zuhuru olmayışı hiçbir zaman kendisini kendisinden perdelemez. Şimdi burada senin için ama halk olma hükmüyle perdelenmektir. Burada senin için ama halk olma hükmüyle perdelenmektir. Şimdi Hükümden doğuyor. Böyle olunca sen kendin için zahirsin ama esas varlığına göre batınsın. Kendin için zahirsin fakat esas varlığın itibariyle batınsın. Niye? Çünkü özünden perdelisin. Perde de senin halk olma hükmün, zannın, vehmin, kabul edişin. Buralarda birçok cümleler kapalı geçti. Ve bir daha bir Ancak şu ayetle cevap veririz. Bunlar insanlar için getirdiğimiz misaller. Ancak ne var ki onlara ilim sahiplerinin aklı erer. Ancak onlara ilim sahiplerinin aklı erer. Yani zati ilim sahiplerinin. Ledün ilmi denen ledün ilmi denen Hakkın kendi indindeki ledün ilminden kasıt Zatın kendi indindeki ilim demektir. Ledün ilminden kasıt Zatın kendi indindeki ilmi demektir. Hızır'daki ledün ilmiydi. Hızır'daki Zatın kendi indindeki ilmi idi. Hızırdaki uluhiyet kemaliydi. O yüzden dilediğini öldürür, dilediğini yapar, dilediğini yıkar, dilediği gibi hareket eder idi. ...ve yaptığından sual sorulmaz idi. Sorulamaz dedi, sorulamaz dedi, sorulamaz dedi. Soran koskoca bir peygamber bile olsa... ...hadi sen sorular yoluna devam et yavrum idi. Hızır'ın mertebesi... ...acaba burada anlaşılıyor mu birazcık şimdi... Ablının hakkını vermesi, ablının hakkını vermesi. Zaten var olan o değil mi? Dur, dur, dur, arabayı karıştır. Niye karşıyasın? <Gülüyor> Karşan mısın? Şunun havasında var mı? Haklısın söylediğin sözü de Bu manada bir hadis-i şerifi anlatmamız da yerinde olur. Bir gün soruldu, Hak Teala, hakkı, halkı yaratmadan önce neredeydi? Resulullah Efendimiz şu cevabı verdi, amadaydı. E yine de böyle. Çünkü tecellisi kendi özündeydi, isminin iktizası gereğince zatından önce örtülüydü. Yukarıdaki cümlede geçen öncelik, hükmi bir önceliktir, vakte bağlı bir öncelik değil. Çünkü Allah halkıyla vakte bağlanmaktan, ayrılmaktan, parçalanmaktan, bitişmekten, bir şeye bağlı olmaktan münezzehtir. Dolayısıyla vakte bağlanmak, ayrılmak, parçalanmak, bitişmek vesaire gibi şeyler hep yaratılmışlar içindir. Kendisiyle yaratıldıkları arasında nasıl böyle bir yaratılış denen şey girebilir? Muhakkak ki Allah'ın bir önü sonu vardır. Evveli ahiri de vardır. Ancak bu hükmen böyledir. Hükmen ...değil de fiilen dersen muhaldir. Hükmen niye böyledir? Senin anlayışın dolayısıyla böyledir. O hükmülük de senin anlayışın dolayısıyla böyle. Kısacası... ...zatına layık olan şekli ise... ...halkı yaratmadan önce amada oluşudur. Halkın yaratılması da bu deyiş, durumu hiçbir şekilde değiştirmemiştir. O gene o tecelliyi vahit hükmüyle tece, bir tek tecelli etmiş... ...her şey olup bitmiş... Kendi zatında kendisi iledir. Ve de zuhur diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü zuhur varlıklar itibariyle nazara alınarak sonradan zata bağlanan bir hükümdür. Gerçekte zatın zuhuru da yoktur. Zuhur varlıklar dolayısıyla meydana çıkan bir ibare ve ifadedir. Her nerede zuhurdan söz edersek bu zuhurdan söz ediş Senin var kabul ettiğim var sandığın benliğin itibariyle söz konusu olan bir manadır. O da o, zuhur da hükmidir, gerçek değil. İşin özüne bakılınca ne öncelik vardır ne sonralık. Çünkü ön ve son kelimeleriyle kastettiğin hep aynı şeydir. Zahir ve batın kelimeleriyle kastettiğin hep aynı şeydir. Dolayısıyla ne ön vardır ne son ne zahir vardır ne batın. Zahir oluşu aynen gizlenişidir. Böyle oluşunda ne bir nispet vardı ne bir yön. Şu varlığın aynıdır bu varlıkta onun aynıdır. Dolayısıyla zahir batındır batın zahirdir evvel ahirdir. Ahir aynen evveldir. Ve bütün bu ibareler düşer. Zatıyla zatında zatı halindedir. Ve zatıyla amadadır. Amada oluşu aynen ahadiyetidir. Ahadiyeti de aynen amasıdır. Kızır bizim Yüce Efendimiz'dir. bundan öte akıllar için yol yoktur. Zira orada akıllar geçersizdir. Azameti önünde artık bir usul yolu da düşünülemez. Ve burada biter. Söyle. Bu iki kelime geçiyor. Biri teçerli, biri zuhur Bundan arasında ne fark var? Zati itibariyle nazarı, kendi kendine nazarına tecelli denmiştir. Varlık itibariyle onun tecelli edişine zuhur denmiştir. Evet. 10. bölüme geldik. Bahsimiz temzih. Tevzih sıfatı, kadim durumunun isimleri ve sıfatları ile münferit bir vasfa bürünmesinden ibarettir. Zatının kendisinden, kendisi için asaleten ve yücelik hakkını bulup aldığı gibi, sonradan yaratılmış ve benzeri şeyler gibi olmadan yani ne demek istiyor? Kadim durumu isim ve sıfatlarının tümünü kendinde toplamış olarak <gülüyor> müferit bir vasfa bürünmesinden ibarettir. Müferit kelimesiyle kastettiği şey ferdiyeti yönü. Ferdiyeti Bütün isimleri ve sıfatları kendinde toplamış halidir. Bütün isimleri, yani bütün manalar ve vasıfları kendinde toplamış, kendi kendine olduğu bir haldir. Yani tenzihin hakikati, bütün isim ve sıfatlarıyla bütün manaları ve vasıflarıyla kendi kendine olmasından ibarettir. Yoksa herhangi bir varlığın onu bu haliyle böyledir diyerek tarif ve tavsif etmesi tenzih değildir Vahidiyetinde kendi kendini bilmesi. Ferdiyeti ise ferdiyeti ise bütün mana ve vasıflarıyla kendi kendini bilmesi. Ama bu mana ve vasıfların tafsili söz konusu değil. Yani teferruata çıkışı, manaların açığa çıkışı değil. Toplu olarak, fakat kendi manalarını ve vasıflarının sıfatlarını bilmesi hali. Tenzihi. Aslına bakılırsa, bizim elimizde suni bir tenzihten başkası kalmaz. Ki buna da kadim tenzihi katılır. Bunu şöyle kabullenmek lazım suni yapma tenzihi tarif edelim. Bu şu demektir. Karşısında kendi cinsinden bir şeye yapılan tenzihtir. Yani bir şeyin bir başka şeyi o kendisinde olan halden ötelemesi. Bunlardan ötedir, belidir. Gibi çeşitli eksik noksan haller görüp onlardan onu uzaklaştırması. Bu sonradan yapılma tenzihtir. İster meleklerin tenzihi olsun, ister cinlerin tenzihi olsun, ister insanların tenzihi olsun, bunların hepsi de sun'i yapma tenzihtir. Hakiki tenzih değil. Bu tenzih sun'i ve yapma tenzihtir. Sonradan olma bir tenzihtir. Hakiki tenzih değildir. Bu tenzihten dahi tenzihi gerekir. Kadim tenzihi ise şu şekilde anlatırız tek başına münferit kalan, kendisine denk olabilecek bir benzerinin karşısında bulunmaması. Kadim tenzihi, kendi vahidiyeti ve ferdiyetiyle var olup, gayrının varlığından söz edilememesi. Kadim tenzihi budur. Kendini tenzih mertebesinde bulur. Kendini tenzih mertebesinde bulur, bulması gerekir. Gerekir değil, bulmuştur da. Ne demek istediğim anlaşılıyor mu? Açıklık kazanıyor mu söylediğim? Ondan söz etmiyorum. Bu tenzih ile vahidiyeti ve ferdiyeti ile tenzihi gerçekleşmediği sürece tenzih edilmiş olmaz. Tenzihin hakikati vahidiyeti ve ferdiyetiyle kendini müşahedesidir. Aksi takdirde bunun dışındaki hiçbir oluş tenzih değildir. Hepsi suni ve yapma tenzihtir. İşte bizim tenzihimiz Bu ikinci şekilde anlatılan kadim tenzihdir. Kendi hakiki, hakiki manadaki. Sebebine gelince zaten hak kendi zatına zıt bir şey kabul etmez. E zıt bir şey kabul etmeyince onun herhangi bir zıddan tenzihi nasıl olur ki? Böyle bir şey olmaz. İşte anlatılan mana icabıdır ki onu tenzih etmekten yana da aynı şekilde tenzih etmek gerekir diyoruz. Allah'a herhangi bir tenzih eden olursa Allah'ı tenzih edenin ettiği tenzihten de onu tenzih etmek gerekir. Çünkü zatında tenzihi nasıldır? Bunu kendinden başkası bilemez ki. Başkası kendi zanlından tenzih edecektir ki o zanlardan tenzih edilmekten münezzehtir. Durum böyle olunca kula düşen suni bir tenzihten başka bir şey kalmaz. O zaman kendisine nispet edilmesi mümkün olan her şeyin hükmünden çıkarılması ve tenzih edilmesi gibi bir anlam kalır. Esasen zatına bağlanacak bir benzer yoktur ki ondan tenzih edilmesi gereksin. Esasen varlıkta onun dışında başka bir şey yok ki ondan tenzih edilsin. Varlıkta kendisinden gayrı bir şey yok ki ondan tenzih edilsin. Zatı kendi özünden münezzehtir. Ve onun bu münezzeh oluşu kibriya sıfatının iktizasıdır. Kendi özünden münezzeh olması hasebiyle kibriya sıfatını ortaya koyar. Yani kibriya sıfatı kendi özünden münezzehtir kendi münezzehiyetini bilişidir. Herhangi bir nesneden münezzeh olduğu anlamı değil. Ve bu tenzih zatının gereğidir. İtibar yollu olan tenzihlerin hiçbiri ise hakiki tenzih olmaz. İhtibar edilen durumların hangisinde olursa olsun tecelli yoluyla zuhur edip meydana geldiği şeylerin hangisinde olursa olsun bu durum değişmez. Şöyle ki. Teşbih yolu gelebilir. Rabbimi taze bir delik alma suretinde gördüm diyor Hazreti Resulullah. Veya tenzih yolu gelir. Nurani bir varlıktır. Onu görüyorum. Hadis-i şerifi olur. Bunların her ikisi de tenzih durumunu değiştirmez. Çünkü Bu iki halde de bahsedilen hal zatî bir müşahededir. Dolayısıyla tenzih aslı bunlarda kayıp değildir. Tenzih ehlinin teşbihi dahi tenzihtir. Çünkü. Ve bu tenzih bir başka yönüyle zatî bir tenzih olur. Bu oluş da onun için gereklidir zaten. Bu sıfatın kendisiyle sıfat almışa bağlanışa lüzumu gibi. Ki bu tecelli makamı, bir tecelli makamı onun hak ettiği şekilde olur. Zatından zatına olur. Ve kadim tenzik durumu ile bu öyle bir şey ki söz hakkı ancak onun onundur ve onu da o bilir. Çünkü isimlerinde, sıfatlarında, zatında, zuhur yerlerinde ve tecellilerinde müferit bir varlıktır. İsimlerinde, sıfatlarında, zatında, zuhur yerlerinde ve tecellilerinde ferttir. Ve fert oluşu sonradan yaratılmışlara nazaran Kadim bir varlığa sahip oluşudur. Hiçbir şekilde sonradan yaratılmışlara bağlanan şeylerle bağlantısı söz konusu olamaz. Dolayısıyla hakkın tenzihi halka bağlı tenzihlerden hiçbirine benzemez. Teşbihi böyle. Demek ki onun tenzihi zatında, kadim sıfatında ferd olmasıdır. Bazı zatlar bunu açıklamak için şöyle demişlerdir. Tenzih senin kendi mahallini temizlemendir. Hakka ait bir şey değildir. Yani sen hakkı tenzih etmeye çalıştığın sürece sen kendini temizlemeye çalışıyorsun. Arınmaya, paklanmaya çalışıyorsun. Sen hakkı gerçekte tenzih etmiyorsun. Hakkın zaten tenzihe ihtiyacı yok. Kulun tenzihinden söz ediliyor bu. Yani bundan murad edilen mana durum halka ait bir tenzihtir. Çünkü karşısında benzeri olan bir şeyler vardır ve kendisini bu benzeri olan şeylerle sarabilir şeklinde anlaşılır. Bu durumda kul için tenzih şöyle olur. Hakkın sıfatlarından biriyle sıfatlandığı zaman kendi mahallini temizlemiş olur. Ve ilahi tenzih yoluyla gelen yoluyla kendisinde mevcut noksanlardan yana temizlenir, paklanır. Ne var ki bu tenzih, neticede gene hakkın tenzihi olur. Kulun sonradan olduğunu görüyor vehmetliği noksan saydığı vasıfları silinince baki kalan hak olur. Cümleyi tekrarlıyorum vurgulamama dikkat edin. Kulun sonradan olduğunu vehmettiği noksan saydığı vasıfları silinince baki kalan hak olur. Ve eşsiz, ortaksız durumunda tenzih nasılsa gene öyle hali devam eder. Çünkü orada artık halk için bir kıpırdama, varlık gösterme durumu söz konusu değildir. Tenzih'teki yüz vahidiyet sıfatıyla hakkındır. ...kendi zatında nasıl gerekiyorsa. Anlatabildiysek ne âlâ. Şimdi burada önemli bir noktaya işaret edeceğim. Gerek bu kitabımda gerekse diğer eserlerimde diyor Abdülkerimcili... ...bu iş hakka aittir, orada halkın nasibi yoktur. Yahut bu halka mahsustur, hakka bağlanamaz. Şeklinde anlattığım cümlelerden muradım... ...isim veya müsemma ile ilgilidir ismin kendisiyle onunla ad alan şey demektir. Zatla ilgisi yoktur. Anlamında bu cümleleri kullandım. Yoksa hakkın veya halkın varlığından söz etmek anlamında değil demek istiyor. Bunu da böylece bilesin diye söyledim. Zat meselesine gelince hem hak yüzünü hem de halk yüzünü kendine döndürür. Kendine gözen, dönen yüzünse hakiyeti ve halkiyeti kalmaz. Zatından başka bir şey söz konusu değildir. Hak sıfatında hakka ait şeyler bulunur. Halkta ise halka ait işler bulunur. Zat ise tam bir baka üzeredir ve bakasız da zatı neye gerektiriyorsa o şekildedir. Katıksız olarak. Bütün karışıklık hak ve halk durumunda olur. Ama iki yüzden birinde diğerinin hükmü zahir olunca birbirini ifna etmez. Her ikisinin de hükmü geçerli olur. Şimdi bunun daha açık beyanlı teşbih babında devam edeceğiz. Geldik 11. bölüm teşbihe. Evet. Geldik teşbihe. 11. bölüm. Celismi cemal suretinden ibarettir. Cemali ilahi kelimesiyle kastedilen şey ilahi isimler ve sıfatlardır. Cemale ilahi Allah cemalini göstersin denilir ya. Bu cemalden mana, cemalden murat, ilahi isimler ve sıfatlardır. İşte Allah'ın cemalini isteyenler, Cenab-ı Hakk'ın zatından mahrumdurlar bu yüzden. Bilmeden cemali isterler ve bu cemali isteğiyle de kendi kendilerinin kayıt altına alırlar. Çünkü isim ve sıfatlarda kalırlar zatı itibariyle tanıyamazlar, bilemezler. Cemal ilahi isim ve sıfatların tümüdür. Cemal ilahi için suretler vardır. Bu suretlerde ilahi isimlerin ve sıfatların manalarının tecellilerinden ibarettir. Bu tecellilerse ...dışta görülüp tutulan şeylerle... ...akıl yoluyla anlaşılan şeyler üzerine gelendir. Dışta gelenler için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...Rabbımı taze bir delikanlı suretinde gördüm, buyurmuştur. Akıl yoluyla anlaşılan şeyler için de... ...ben kulumun sandığı gibiyim, beni istediği gibi sanabilir. Hadisi, kutsisi varit olmuştur. Yani... ...ister gözüne hitap eder şekilde... ...suri bir tecelli söz konusu olsun. İsterse akla hitap eder bir biçimde... ...idrak edilir, makulat olsun. Her ikisi de... ...her ikisi de... ...aynı derecede, aynı oranda, aynı nispette... ...biri diğerine bir milyem ağırlık basmadan özellikle bunun üstünde çok duruyorum, dikkat edin. Her ikisi de aynı derecede cemal ilahidir. İster aklını, ister gözüne gelsin, her iki tecelli de ister suri, ister manevi tecelli olsun, her ikisi de ilahi isim ve sıfatlardan başka bir şey değildir. Evet. Burası anlaşıldı mı? Zaten Öbürü diye bir şey söz konusu değil. Şey. Hangisi vehmi? Şey, Sanmak vehmi yani. Kendisi vehmi değil tabi. Öyle bir manaya girmek. İşte bu suret olarak anlattığımız bu tecellilerden murat teşbihtir. Ve şüphesiz zuhurunda cemal suretiyle görülmektedir. Ancak tenzih babında da hakkı neyse o alır. Allah'ın daha önce tenzih hakkını tespit ettiğin gibi aynı şekilde teşbih hakkında vermen gerekir. Demek ki teşbihten murat, teşbihten murat, cemali dediğimiz isim ve manaları yani isimlerin manalarını ve vasıflarını müşahededir. İlahi isimleri ve vasıfları, sıfatları müşahede teşbih halidir. Böyle olduğuna göre teşbih de yine tenzih gibi ikiye ayrıldı. bir sünni teşbih yapma teşbih kulun teşbihi ki bu mutlak olarak batıldır bir de mutlak teşbih bu da hakkın teşbihidir ve ma tevilehu Allah ayetindeki bahsedilen tevil mutlak manadaki teşbihe dayanan aksi halde kim kendi indinden tevil ederse o kafir olur hükmü gibi zanni vehmi teşbihler söz konusudur bunlar batıldır evet burada teşbih üzerinde duralım biraz Allah için yapılan teşbih anlaşıldığı gibi tesbih tenzihin tersidir <gülüyor> Tesbih Gözle görülen bir şeydir Ne var ki bu manayı Ehlullah'tan Ancak kemal derecesini Bulanlar müşahede eder Bunların dışında kalan iman Sahiplerine gelince Bizim bu sözümüzün Manasını idrak edemezler Allah'ın güzelliğine ve cemaline ait suretlerin iktizasına göre taklit yolu bir imana sahip olabilirler ancak. Kabul edebilirler. Doğru dürüst birisinden geldiği için bu haber. Onu kabul edebilirler ama bunun aslına, künhine, hakikatine ermelerine imkan yoktur. Taklit yolu onlar kabul ederler. Şimdi ise işte bir başka yoldan girelim. Bu varlıkların suretlerinden her biri onun güzelliğini gösterir. Sen bunlara baktığın zaman tenzih gözüyle bakmaz da teşbih gözünü kullanırsan şüphesiz ki Allah'ın güzelliğini ve cemalini bir yüzden müşahede etmiş olursun. Yani teşbihin hakikatına ermiş isen nazarının isabet ettiği nazarının isabet ettiği cemalden başka bir şey değildir. Cemal ne olduğunu açmıştık. Şayet teşbih suretine geçip ondaki Allah'ın tenzih durumunu da akıl yoluyla görürsen işte o zaman hem cemalini hem celalini müşahede etmiş oluruz. Yani nazarına teşbih yollu cemali tevzih yoluyla da celali ulaştığı anda hem teşbihin hem tevzihin hakkını vermiş oluruz. Hem onu görürsen, hem de gördüğünle kayıt altına almazsan, işte onun hakkını vermiş olursun. Ama bu cümlemi hakiki manaya adapte ederek alın, söylendiği gibi değil. Söylendiği gibi anlarsanız mutlaka cümlem eksik ve yanlıştır, yanlış anlaşılacaktır. <gülüyor> Nitekim bu manayı şu ayete bağlayalım. Fe'yne ma'tüellü fesemme veçullah. Ne yana dönerseniz Allah'ın veçi oradadır. Daha önceden de konuştuğumuz gibi vecih vecih tek bir vecihtir. Vecih tek bir vecihtir. Ve o da Allah'ın veçidir. Dolayısıyla teşbihte de vecih görülür. Veçi görmek teşbihtir Necdet'i görüp de necdetin, Necdet Allah'ın veçidir dersen bu batıldır. Hulusi görüp de Hulusi Allah'ın yüzüdür. Hulusi'nin yüzü Allah'ın yüzüdür dersen bu batıldır. Çünkü her şey helak olucudur ancak onun veç'i bakidir. Veç'i bakidir. <gülüyor> Baka'nın menası, manasını daha evvel yazdırdım, biraz evvel yazdırdım. Mevhumiyeti katmadan baka hasıl olmaz. Dünyayı görüyorsan, insanları görüyorsan, hayvanları görüyorsan, cinleri görüyorsan, kainatı görüyorsan, vecih göremezsin. Mahluk vecih değildir. Buraları çok iyi anlamak lazım. Çünkü bunlar çok tehlikeli noktalardır. Buralarda çok ayaklar kaymıştır. <gülüyor>